Birisi bana Kanal 7'de yayınlanan Hazreti Hüseyin'in fedaisi Muhtar isimli dizideki Muhtar'ın kim olduğunu sormuş. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu dizi İran yapımıdır. Bildiğiniz gibi İran adamın Müslüman olup olmadığına bakmadan sadece Hazreti Hüseyin'e destek verdiği için o kişiyi kahraman yapabilir. Nitekim geçen hafta size İran'da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı şehit eden Mecusi, Ebu Lülü'ye bile türbe yaptıklarını yazmıştım ki, bu da onların ne yanlış yolda olduklarının en büyük alametidir. Muhtara gelince, evet bu adam ilk başta Hz. Hüseyin'in kanının intikamını almak için çok gayret gösterdi ve bunu başardı. Katilleri teker teker yakalayıp gebertti. Fakat sonra kendisine vahiy geldiğini iddia ederek mürtet oldu. Ve böylece o da yakalanıp gebertildi. Hatta bir ayet-i kerimede onun bu haline işaret buyrulmaktadır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Allah'a yalan iftira edenden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden daha zalim kim olabilir? Ayet-i kerimesine rastladığımda kıble ehlinden kimse bunu yapmadı derdim. Neticede muhtar İbni Ebi ubey çıktı. Lisanül Mizan ve Alamda zikredildiğine göre bu kişi Taif'te bulunan Sakif Fehri'nin meşhur bahadırlarından biriydi. Hazreti Ömer zamanında babasıyla Medine-i Menevvere'ye göçtü. Babası sahabenin kıymetlilerindendi. Ömer Radıyallahu Anhu'nun hilafetinde Cisr günü şehit oldu. Oğlu Muhtar Hazreti Ali ile beraber Irak'ta bulundu. Ardından Basra'ya yerleşti. Evvelce Medain'de Hazreti Hasan'a karşı çıktı. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Basra emiri İbni Ziyad'dan ayrıldı. Sonra Abdullah İbni Zübeyre biat etti ve onun güvenini alarak insanları onun biatına davet etmek üzere Kufe'ye girdi. Fakat esas gayesini Hazreti Hüseyin'i öldürenlerden intikam almak olarak gösterdi. Sonra Hz. Ali'nin oğlu Muhammed İbnu Hanefiyenin imametine insanların davet etti ve gizlice Şia'dan 17 bin kişiyle birlikte ona biat etti ve onlarla birlikte Küfe valisi Abdullah İbn Muti'ye karşı çıkıp galip geldi. Derken Musul'a istila etti ve şanı büyüdü. İbni Ziyad dahil olmak üzere Hz. Hüseyin'i öldürenlerden birçoğunu öldürdü. İnsanlar arasında bunun hiçbir meselebe bağlı olmadığı, peygamberlik ve vahye masariyet iddiasında bulunduğu haberleri yayıldı. Musab İbni Zübeyir radıyallahu an Kufe'ye yönelip, onunla harp ederek onu ve adamlarını katletti. Bu, 67 senesinde vaki oldu. İbni Hacer rahimehullah'ın beyanına göre, bu kişinin hiçbir rivayetini almak caiz değildir. Çünkü sapık ve saptırıcıdır. Cibril'in kendisine geldiğini iddia ederdi. Bu itibarla Haccacı zalimden daha şerli oldu. Burada anlatılmak istenen günümüzde bilindiği gibi vahiy mevhumunun sadece hak olan mevzulara mahsus olmayıp bu ayeti kerimede olduğu üzere batıl konuların imasının da vahiy diye adlandırılabileceği hususudur. Nitekim ıkrime radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kere kendisine vahiy geldiğini iddia eden zındık muhtarın yanına gittiğimde beni misafir etti. Ve gece yatacağım yeri dahi takip edecek şekilde bana ikram etti. Sonra bana, çık, insanlara biraz vaaz et dedi. Ben de çıkıp konuşmaya başlayınca, bir adam gelip vahiy hakkında görüşümü sordu. Bunun üzerine ben, vahiy iki kısımdır. Birincisi, sana şu Kur'an'ı vahyetmemiz, ayeti kerimesinde geçen vahidir. İkincisi de, şüphesiz şeytanlar dostlarına, onlar sizinle mücadele etsin diye yaldızlı sözler vahyederler. Ayet-i kerimesinde geçen vahidir der demez hemen beni yakalamak istediler. Ben de onlara sizin böyle bir hakkınız yok çünkü ben sizin müftünüz ve misafirinizim deyince beni bıraktılar. İkrime radiyallahu an vahyi bu şekil tarif edişiyle kendisine vahiy geldiğini iddia eden muhtara tarizde bulunmuş söz dokundurmuştur. Onun kız kardeşi olan Safiye radiyallahu anha, salihat nisveden yani iyi kadınlardan olup, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma'nın nikahı altındaydı. Bir adam, İbni Ömer radiyallahu anhuma'ya, muhtar İbni Ebu Ubeyd kendisine vahiy geldiğini iddia ediyormuş dediğinde, İbni Ömer radiyallahu an doğru söylemiş buyurarak, işte böylece biz her peygamber için, ''İnsan ve cin şeytanlarından bir kısmını birer düşman yaptık ki, onların bir kısmı bir aldatma olsun diye yaldızlı vesveselerle süsledikleri batıl sözü diğer bir kısma gizlice söyler.'' Ayet-i Kerimesini okumuştur. Ebu Zümeyl Rahimehullah şöyle anlatmıştır. ''Bir kere İbni Abbas an anh'ın yanında oturuyordum. O sıra muhtar İbni Ebi Ubeyd Hac'a gelmişti. Bir adam gelerek... Ey İbn Abbas, muhtar bu gece kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor deyince, İbn Abbas radiyallahu anh doğru söylemiş buyurdu. Ben bunu duyar duymaz nefretle İbn Abbas doğru söylemiş dedi. Bu nasıl olur dedim. Benim bu halimi gören İbni, Ab İbni Abbas radiyallahu anh. Vahiy iki kısımdır. Allahü Teala'nın vahiyi ve şeytanın vahiyi. Allahü Teala'nın vahiyi, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olandır. Şeytanın vahiy ise dostlarınadır buyurduktan sonra En'am suresi 120, 121. ayet okudu. Şüphesiz şeytanlar dostlarına yalızlı sözler vahyederler. Sakifte bir kezzap, peygamberlik iddiasında bulunan büyük yalancı, bir de mübir, çokça insan öldüren var. Hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu iki sapığa işaret buyurmuştur Nitekim Tirmizi rahimehullah Kezzap olduğu açıklanan şahıs Muhtar İbni Ebi Ubeyd Mübirse zalim Lakaplı Haccac İbni Yusuf'tur Şeklindeki sözüyle Bunlardan kimlerin kastedildiği Açıkça ifade edilmiştir Gerçekten bu hadis-i şerif Mucizelerdendir. Çünkü bu ikisi de Taif'te yaşayan Sakif kabilesinden olup birisi peygamberlik iddiasıyla yalancılıkta bulunmuş, öteki de 120 bin kişiyi hapsederek öldürmüştür. Fıma tövfiqüya etçami Allah ﷻ. Allah ﷻ, hadjat Ressulü Rabbimiz ﷺ. Cüllü ala Allah Muhammed Allāhummussallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala ala sallāhu ala sallāhu ala ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu ala sallāhu Lem yetekellem illa bi ve wa zikrin wa qur'anin. Kana haqqan ala Allah. Ay ibni لو قصرين في الجنه ويغرس لو بينه وما خراسان لو Bir kısmını okumuşum, bir kısmını bugüne bırakmıştım. Her kim akşamla yatsı arasında cemaatla namaz kılınan bir mescitte yani evin odasında itikafa girsen olmaz. Kadınlara mahsus o. Efendim, erkekler camide. Bu arada dünya kelamı konuşmayacak. Ancak namaz, zikir, Kur'an sohbet. İşte bu Kur'an şimdi ilimi. Bu şekilde yatsıya ulaşırsa sabredeceksiniz inşallah, değil mi? Ama diyorsun hoca efendi ya normal yatsılara kadar duruyordu, senin yatsın. Çok uzuyor böyle bu olur diyen de var tabii. Ama bizimki de böyle oluyor. Çünkü öbür türlü de... E siz camide durmuyorsunuz ki boş boşuna camide. Aksan ve sarası siz camide duruyor musunuz? Yarın durun o zaman. E o zaman sohbette duruyorsanız biz de konuşacağız yani müsaadenizle. Onun içindir ki... Efendim... Bu şekilde camide duran kişi allah Teala ve Tıkıddıs hazretleri üzerine bir hak olarak Rabbimiz vacip kılıyor kendisi söz veriyor o kişi için cennette ne yapacak, ne yapacak demiştik i̇ki. He? iki tane köşk bunu geçen hafta söylemiştik evet görüyorsun cennette iki köşkü var demek adam cennete girecek demek cennet daimi mülk وَذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا en كَب۪يرًا Cennetteki saltanat Büyük mülk saltanat İşte dünyanın en zengin adamlarından birisi gitti değil mi? Atlı köşk, eşekli köşk hepsi Kaldı Köşkler, saraylar cenaze ne oldu? Efendim mezar oldu Köşkler, saraylar, ibret Mal mülk fani Ama cennetteki köşkler Ebedi ve baki. Adam 70 sene çalıştı o da gelmek için gece gündüz canı çıktı, işte bıraktı gitti. Ama sen şurada bir akşam mesai arasında iki köşk alıyorsun. Vallahi dedim yine diyorum ki geçen haftada söyledim, tuğlasını pazara çıkartsan kapalı çarşıya, o cennetteki köşk gün bir tuğlasını getirsen kapalı çarşının tümü onu alamaz. Vallahi alamaz neden? Hepsi fani, cennetin mülkü, bak hiç e efendim, sonu olanla sonu olmayanla sonu olanı değişirler mi? fani bakiyle değiştiren nedir? ahmak mıdır? efendi hazret dedi, kalkaleli ahmak sonundaki kaf çıkacak ahmak bu kalkaleli ahmak o demek yani katmerli demek yani. efendim değiştirilir mi bu ya? şu sohbet şu akşam sanası cemaat değiştirilir mi itikaf ya bir şeye? ne yapacağım de işte bitiyor dünyadan hepsi gidiyor bizi terk ediyor mezara bir efendim işte mezarın biraz pahalı olur zincirli kuyu biraz pahalıdır işte o kadar yatırırlarsa aşağısı başka alem mevla bilir ibret vallahi ibret bitti dünya gidiyoruz ahirete ya Şu, şey e zaten hem teknik çok ilerliyor, tıpta çok gelişmeler var, ölüme çare bulacak için bu zenginler bulamadıysa biz hiç bulamayız. Geçen öbür zenginin bir tanesi, Türkiye'nin birinci zengini, o ne diyor ya o adam diyor, zengin olunca diyor, öl, adam ölmek istiyor da öldürmüyorlar diyor ya, bakım bakım bakım adamı zorla yaşatıyorlar diyor ya. ya, bu yaşayamadı işte, senin ecelin gelmemiş yoksa, bakımlan adam yaşatılır mı ya? Bakımla adam yaşatılsa sultanlar gitmezdi. Dolayısıyla Ecel geldi mi duruş yok Onun için akşam ve sarayları köşkleri yapmaya bakalım Gideceğimiz yeri donatalım biz Bırakacağımız yeri bırakalım Gideceğimiz yere bakalım İki köşk anlattık Yetmiş bin kapısı var her köşkün Kapıdan kapı görünmüyor zaten Cennet burası Burası Dolmabahçe sarayı bilmem ne sarayı değil İkinci e, müjdesi nedir? O iki köşkün arasında Dikkat edin burada iki köşkün de mesafesinin Mesahesinin yüz ölçümünün ve alanının da bir işareti çıkacak Bu hadis-i şerifin bu noktasında İki köşkün arasına kadarmış onu anlatacak İki köşkün arasında o kişi için ne diker? Bir ağaç diker İki köşkün arasında bir ağaç o ağaç ne kadar bir ağaç diyor. <gülüyor> Bütün dünyanın halkı etrafına toplansa kuşatamazlar o ağacın çevresini. Vallahi Kur'an söylüyor. <gülüyor> Öyle uzun gölgeli ağaçlar var ki Vaka suresinde geçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh isterseniz okuyun buyurdu bu ayeti, okuttu inne fi'l-cenneti li 100 500 Mustafa buyurur sallallahu aleyhi ve sellem cennette öyle bir ağaç var ki en süratle giden süvari o ağacın gölgesinde bir rivayet 100 sene bu Buhari'dedir sahihtedir. Bir rivayet 500 sene tergibi terip'tedir atlı giden 100 sene hiç hız kesmeden gitse 500 senede gitse gölgeyi kesemez, gölgeyi bitiremez. Aklınız eriyor mu bunlara? Zaten aklınızın ermesi gerekmiyor. inanması gerekiyor. İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Kuyumcu terazisiyle patates çuvalı tartmaya kalkma. Tezgahla beraber alırsın aşağı. Onun üçündür ki Evelden kafadan duman attırmamabilicem yok kafayı çok zorlama abi yok sonsuzluk mefhumu zaten aklın erişebileceği bir mefhum değil ancak inanabileceği bir mefhum. Onu düşündürün ki gayba iman ediyoruz. Görmeden iman ediyoruz. En üstün imana sahip bulunuyoruz. Elhamdülillah inşallah şu yatsı namazının farzını da cemaatle kılmakla şu itikafta da bu gecede iki köşk arada da bir ağaç bütün dünya halkı etrafına dolansa bitiremezler. Demek ki iki köşkün arası bu kadar. Bu köşkler ne kadar yani? Böyle bir yüz ölçümü, böyle bir geniş saltanat. Ya 60 bu dünyada cennet veriliyor bir mümine. 60 bu dünyada bir kişinin müstakil mülkü. Hem de mülküm diyebilir yani. Dünyada mülküm dediği yerde adamı bir gün tutmuyorlar işte öldüğü zaman. Ertesi gün mezara. Ya. Onun için Büyük mülkün peşindeyiz, Allahımızın rızasının talebindeyiz. Tabii ki biz rıza için çalışıyoruz ama ve men azllemu mimmen abedeni li cennetin evnara, fala velle makhruk cenneten velan aran elemekum musahid beliyan buyurduğu gibi. Cennet kazanmak için veya cehennemden korunmak için bana ibadet yapandan daha zalim kim olabilir? Ben cenneti cehennemi yaratmasaydım. Bu ibadetlerinize müstahak olmayacak mıydım? Tabii ki ya Rabbi cennetinde olmasaydı, cehennemde olmasaydı sen yine bizim Rabbimizdin. Yine bizim ibadetimize müstahiddin ve layıktın ve biz sana kulduk. Ama şu var ki e, tabii rıza makamına erişen evliyaullah gibi bana seni gerek seni demek değil mi? Rabiatü'd-Deviye gibi efendim cennet için yapıyorsam koyma beni cehennemden korkum için yapıyorsam çıkartma beni gibi bu sözler bizim ağzımıza yakışmıyor bu kaşık bizim ağzımıza sığmıyor vakamımıza uymuyor yani Velakin tabii tabi ki yine de her şeyde niyetimiz Allah rızası için oluyor ama bu müjdeleri de Resulullah bize teşvik için bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ne diyor menfaattir insanları getiren vecde Cennet vaat etmeseydi Rahman, kimse etmezdi secde. Lafın biraz yanlışı var. Kimse değil tabi, edenler ederdi yine de. Ama bu milletin çoğu da cennet falan olmasaydı, hele cehennem tehlikesi olmasaydı, bu kadar da ibadet yapacak değillerdi yani. Adam uyku bastırıyor, sabah kalkayım mı kalkmayayım mı yataktan, ezanları da duyuyor, dönüyor dönmüyor, gözünü bir açıyor açmıyor, uyudum numaraları yapıyor, kime yapıyorsa gecenin karanlığında o numaraları... Duydum duymadım hesabı, işte o arada, ulan yanmak var diyor, <gülüyor> kalkıyor, kılıyor tabii. Cenneti de boş veriyor arada. ne yapayım diyor ya, uyku daha tatlı, şimdi peşin çünkü diyor. Ama yanmaz, şey geleceği, o da dayanılmaz diyor. Kimisi cennete takılıp kalkıyor, kimisi ateşten korkup bağırıyor. Hasılı neyse, yap da yap, ne için Allah müjde verdi, tabii tehdit de verdi. Ama esas gaye nedir? Rızasını tahsildir. Ama bu müjdeleri de Resulullah ki verdi biz de size anlatmak durumundayız. C akşam yaslar arası itikafta bulunmaktayız. Hz. Sıddık zamanında yine e, radıyallahu anh, Efendim Tuleyha isminde birisi çıktı Peygamberlik ilan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 kadar, 70'e kadar hadis-i şeflerde haber verdi. Ve lakin o sonra efendim tuhfe bin huweili dil esedi, tevbe etti, İslam'a döndü. Elhamdülillah. Bir kişi kazandı mı İslam? Tabi adam kazanıyor İslam kazanmıyor. Seviniyoruz ki bir kişi daha cehennemden kurtulsun. Bu kişi sonra tevbe etti. Ondan sonra efendim geçenlerde yine söyledim. Abdullah İbni Zübeyir'in zamanında Abdülmelik dönemi döneminde efendim muhtar diye birisi çıktı. Bu kişi aslında efendim alim idi. İyi bir insan idi baştan. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edilince onun kanını yerde bırakmayacağım diye çıktı ortaya. E, şia'dan çok cemaat ona tabi oldu. Muhammed İbni Hanefiyye'nin Hazreti Ali Efendimiz'in öbür oğludur, diğer hanımından. Onun Mehdi olduğunu efendim ilan etti. Ona bir biata milleti davet etti. Çok insanları cem etti, topladı. Hakikaten de İbni Ziyad'ı, yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit eden İbni Ziyad melununu gebertti. O, o kana karışan, Hazreti Hüseyin'in kanına karışanların hepsini buldu, gebertti. Baya bir temizlik yaptı. Velakin sonradan kendisi bana vahiy geliyor demeye başladı. Baktı ki, yani Hazreti Hüseyin'in kanını alınca Hazreti Ali'yi sevenler çok. Tabi hepsi buna e, çok bağlandılar. Hakikaten büyük bir iş becerdi diye. Ama bu da o iltifatı kaldıramadı. Kendi bir şey sandı. Mektuplarında minel muhtar Rasulillah, Allah'ın Rasulü muhtardan yazmaya başladı. Artalı karıştırdı gitti. Efendim çok insanlar kendisine tabi oldu. Haz a, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu da onun kardeşiyle evliydi, kız kardeşiyle. Abdullah bin Ömer'e dedi ki bu yani ne oluyor kayın biraderi kayın biraderine vahi geliyormuş dediler. Abdullah bin Ömer dedi ki doğru söylemiş dedi. Ve inne şeyat inne le yuhun ila evliya'ihim li yok. Şeytanlar dostlarına vahyederler. Yani vahyin kaç türlü manası var? Allah'ın vahyi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. şeytandan da vahyi var kimlere? İşte bu sahte peygamberlere, falcılara, büyücülere, kahinlere, sahirlere, sihirbazlara. Şeytanların tebliğleri var. Efendim, i̇bn Abbas Hazretleri kâbedeyken, İbn-i Zübeyir zamanında olacak, bu muhtar, efendim, hacca gelmiş. Peygamber ya hacca gelmiş, <gülüyor> veda haçına mı gelmiş, nereye gelmiş? Millette toplam bayağı adamı var ümmeti falan. Gelmiş dediler i̇bn Abbas'a, buna dediler vahay geliyormuş. İbn Abbas dedi doğru söylemiş yandaki de birisi vardı nasıl dersin dedim böyle falan. anlamıyor tabii o da şey İbn Abbas ne demek istedi dedi yahu gel sana izah edeyim vahiy iki kısımdır Allah'ın peygamberlerine vahiy vardır son olarak Muhammed Mustafa'ya geldi sallallahu aleyhi ve sellem ama bir de ne vardı efendim şeyatine şeyatine ve el jinni yuhi bazı ila bazı zukhruf al qol insan ve cin şeytanları yaldızlı sözleri birbirlerine ne yaparlar mahvederler. Yine <gülüyor> sade olma. Ve inn al shayatin layyurun ila in اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Şeytanlar dostlarına ederler. Siz o şeytanın dostlarına uyarsanız siz de müşriksiniz. Siz de Allah'a ortak koştunuz. Neyse saatte peygambere inandığın zaman da oluyorsun? Geçen hafta dedik mucize göster bile desen kafir oluyorsun. Dolayısıyla vahyin kısımlarını birbirinden... Ayırmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber verdi. Adi İbni Halid rivatinde hadis-i şerif İbni Huzeyme hakim ve tabarani takriz ediyor. Üç deccal'dan sakındırırım sizi. Ya Resulallah dediler. Deccali aver, şaşı deccal kıyamete yakın çıkacak. Allah şerrinden muhafaza etsin. Önümüzdeki tehlike. Onu bildirdin. Büyük sahtekar müşeylemeyi bildirdin. Bu üçüncüsü kim? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Bu vehuvel deccalul ekles, yekul ibadallah bi ali Muhammed vehu ab'adun nas an sunneti. Öyle bir Deccal çıkacak. Efendim bu da Sakif kabilesinden. Hadis-i şerifte ne buyurdu? Yahrucu min Sakifin kذابun ve müdirun. Sakif kabilesi Taif'ten bir sahtekar bir de bozguncu, bozguncu kimdi haçacı, zalim bir de sahtekar çıkacak buyurduğu kimdir, Muhtar bin Ebi Ubeyd işte bu adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da haber vermişti benim ehli beytimi savunuyorum diye milletin malını yiyecek Millette işte Hz. Hüseyin'in kanını yerde bırakmadı falan diye bunu peşine düşecek Halbuki benim yolumdan en uzak insan odur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi işte o da çıktı büyük sahtekarlıklar yaptı neticede onu da geberttiler ve Kufe'deki efendim vilayet kasrına imaret kasrına kafasını getirdiler o zaman vali, valiye dediler ki ben bir zaman burada kasr-ı imaredeyken, Küfe'de, kralın kasrı yani vilayet binası gibi. Hz. Hüseyin'in başını getirdiler, radıyallahu anh. Hz. Hüseyin'in başı buraya kondu, o zaman. Ondan bir sene sonra, aynı Muharrem'in aşure gününde, Hz. Hüseyin'i şehit eden i̇bn Ziyad Melun'un başını, bu muhtar getirdi, oraya koydu, günü gününe. Ondan sonra da bu muhtar peygamberlik ilan edince, bunun başı kesildi. Bir daha senede onun başı geldi aynı yere. Vali dedi ki aman bir daha sene benim başım gelmeden bu binayı yıkalım dedi. Hakikaten yıktırdı o binayı. Kasrul imare dedi. Hakikaten bu küfe necef durmaz. Kaynıyor görüyorsunuz. Değil mi? Kan hiç durmuyor. 600 tane Müslüman öldü şehit oldu bak. 600 tane daha yakında 2-3 gün içinde ya. Camiler bombalanıyor şunlar bombalanıyor. Hz. Hüseyin'in kanının üzerine kan durmuyor yani. Oraların karışıklığı. Allah Celle, Celle Müslümanlara yardım etsin. Amin. Allah ehli küfürü helak etsin. Amin. Amin. Şimdi bu muhtar böyle bir melun efendim, bu da ehli beyti seviyorum derken şeytan onu azdırdı. Baştan bozuk değildi. Etbağı çoğalınca her insan fazla cemaat kalabalığını kaldıramaz. Aşırı hürmeti kaldıramaz. Bazı insanlar aşırı hürmet şu olunca 5-10-20-50 kişi sensin şusun busun deyince şeyhim, veliyim derken peygamberim bile deme başlar. Allah muhafaza etsin. İşte efendim zaten bu zamanda müritlik zor, şeyhlik daha kolay. Ali Kalkancı bile şeyh oluyor ama mürit olamıyor. Talebe ol olamıyor, mürüt ol olamıyor. Bu iş zormuş diyor. Şeyh olayım diyor. Eşeği şeyh şey yapsan 40 tane mürüt buluyor. E bu sefer millet etrafına doluyor. Oo bizimki diyor. Yatıyor, yatırıyor, kaldırıyor. Öldürüyor, diyor. Bizim şeyh uçuruyor, kaçırıyor diyor. Ya. Böyle bir zamanda yalnızca Allah'tan Allah'tan birine mektup yazıyor. Sizin oralarda mürit varsa bu tarafa gönder. Bizde hiç kalmadı. O da cevap yazıyor. Şeyh istiyorsan çok yollarım da bizde de mürit yok diyor. Onun için... Yani et çoğalınca, cemaati çoğalınca sevenleri, hürmet edenleri falan herkes kaldıramaz. Başlar milletin malını yemeye. Sonra canını yemeye. Sonra karılarını kızlarına tecavüz etmeye. Bunlar oluyor hala. Ondan sonra meşhur şair müteneppi çıktı. mütenebbi peygamberlik taslayan demek mütenebbi divanı da var bizde. Şiirde hakikaten adam yani bir idi, Dahi şairlerdendi, Arap şairlerinden. Şiirleri çok manidardır. Elhamdülillah sonra tevbe etti. O da hakkı buldu. Elhamdülillah. Ona seviniyoruz. Bir kişinin imanlı ölmesine çok seviniyoruz. Sonra Abbasiler zamanında bir cemaat çıktı. Bu Abbasilerin tabi fitnesi de az olmadı. Abbasiler döneminde. Yani geçen biz hangi konuyu bitirdik? Emevileri hemen hemen konuştuk değil mi Emevilerden sonra kimler geldi Abbasiler geldi Abbasiler kimdir Hz. Abbas'ın çocuklarıdır soyudur Hz. Abbas kimdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır Ömer ibn Hattab'dan ivahet gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَقْبَلَكْ رَايَةُ وَلَدْنِ الْعَبَّاسِ مِنْ Horasan tepelerinden Abbas oğullarının sancakları gelmeye başlayınca Caoğbine Ail İslam İslamın baş sağlığı gelir yani ölümün haberi gelir. Femensearatehteliwa imlemten el ama bir hadiste onların sancak altına gelene kıyamet günü şefatim erişmez. Ebu Mama hadisinde efendim Abbas oğullarının doğu tarafından sancakları çıkacak. Setahrucu raayatun min el meşreki lebn lab ma'zaveluhan mezdur ve ahruha başı helak sonu helka la'ten suruhum la'nsuruhumullah siz yardım etmeyin Allah da onlara yardım etmeyecek memme ca't ihtarayetun min raayatim edhalehu Allahu en sancaklarının altına girene kıyamet günü cehenneme girecek ela onlar en kötü mahluklar onlara uyan uyanlarda şerli mahluklar yezu'un benden olduklarını zannediyorlar benden Değillerdir, buyuruyor. Efendim yine Hz. Ali'den gelen hadiste Mali veli ben Abbas, Abbas'ın oğulları ile benim ne alakam var? Şeyya'u ümmeti, hadis-i şerifte Resulullah ve sefekû dimâ'eha Ümmetimi böldüler, kanlarını döktüler ve elbesûhâ thiyâb es Yas elbiselerine milleti büründürdüler elbesûhullâhu thiyâbenn-nâr Allah onlara ateş elbiseleri giydirsin. Tabi Abbas'ten hepsi böyle değil. Ve lakin Abbasler döneminde büyük fitneler çıkmıştır. Karame ta fitnesi ve Şahir onları şimdi anlatacağız. Bunlara işaret ediyor. Hadis-i şerifte Cibril Aleyhisselam siyahlara bürünerek geldi. Buyurdu ki: "Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem hadi Abbas. Bu Abbas amcanın oğullarının elbisesidir." Resulullah dua etti. Allah Abbas ve böyle "Ya Abbas'ı da zürriyetinde affeyle." Şimdi hadisler bu şekilde farklı gelmektedir. Amma velakin ee, hayırlarına faziletlerine delalet eden hadis-i şerifler tabii ki onlar döneminde de kıymetli halifeler olmuştur işte Harun Reşit gibiler ve vesair yani hakikaten İslam'a hizmetleri olan e, Abbasi halifeleri olmuştur ama diğer kötülükleri hakkında gelen hadisler şerlileri ve kötüleri hakkında var dolmuştur çünkü hakikaten e, hiçbir dönem için ne Emevilerde ne Abbasi'lerde tümüne hüküm veremeyiz. Hepsi iyidir de diyemiyoruz, hepsi kötüdür de diyemiyoruz ama illa salihîn minhum me kalilum mahum üzere salihleri vardır ama azdır tabii iki döneminde. 13'ün bunların çok fitneleri olmuştur. Mesela Medine Ehli ile Abbasiler döneminde de Medinelileri kırdı geçirdiler. Ondan sonra Hz. Hasan'ın e, yine torunlarından Muhammed'in Nefsi Zekiye hazretlerini efendim şehit ettiler. Kardeşin oğlu Efendim İbrahim'de Abdillahirrahmanirrahim'den şehit ettiler. Ehli beytten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından birçoklarını şehit ettiler. Caferi Sadık Hazretleri duymuşsunuz. Silsilemizden büyük zat Mansur zamanında onu hapsettiler. İmam Musa Kazım Hazretleri 12 imamdan çok büyük veli. İmam Şafir radıyallahu anh bile buyuruyor ki kabrittir mı mücerreptir. Ne zaman ne işim düşse kabrinde gidip dua ettim. Yüzde yüz kabul oldu Musa Kazım Hazretleri. Onu ee, Harun Reşit zamanında hapsettiler ve hapiste şehit ettiler Harun Reşit zamanında bile neler oldu yani efendim İslam'a felsefe soktular bu felsefe meseleleri İslam'a e, il, ilmi tabakaya o vesileyle girmiş oldu memun döneminde mutezile mezhebe hakim oldu mutezile sapık bir fırkadır Efendim işte büyük günah yapanlar ne kafirdir ne mümindir ne cennete girecek, ne cehenneme. ikisinin ortasında bir yer çıkarttılar. Efendim, Kur'an mahluktur dediler. Kur'an yaratılmıştır diyorlar. Halbuki, şu bastığımız sayfalar, kitaplar, kapaklar tabii ki mahluktur. Ama kelamı kadim, Allah'ın sıfatı olan Kur'an, El Kur'an kelamı Allah gayru mahluk. Allah'ın kelamı mahluk olamaz. Çünkü Allah ki mahluk değil, haşa sıfatı da mahluk. Olamaz, Allah'ın sıfatları zatıyla kaimdir. Ama men kale innu mahluk fekâd kefer, Mahluk diyenler kafir olmuştu. Fakat memun döneminde Abbasiler alimlere çok büyük eziyet ettiler. Mutezile alimleri hükümeti ele geçirdiler. Yani e, halifelerin e, yanlarında yer aldılar. Ve böylece çok büyük alimler şehit edildiler. Kur'an mahluktur demeye zorlandılar. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri çok kırbaç yedi. Ahmed İbni Hanbel müctehit hapishanelerde çürüdü. Kur'an'a mahluk demediği için. Ne eziyetler çekti Abbasiler döneminde i̇mam Şafii'yi de getirdiler. Ona da çok büyük işkence yapacaklardı. i̇mam Şafii tabi siyaset yaptı. mahlukun dedi, Parmaklarıyla Kur'anları göstererek. Bunlar mahluktur dedi. Parmaklarını gösterdi. <gülüyor> Öyle yırttı işi. Ahmet Hanbel de mübarek. Açık açık tabi çok şeydi. Cesaretliydi. Ruhsatlı Hanbel var. Hazimetli Hanbel Ahmed Ahmet Hanbel çok çekti radıyallahu anh. Çok. Hapislerde çürüttü bari. Ne kamçılarla ne ızdıraplarla. İmam-ı Efendimiz de hapiste şehit oldu biliyorsunuz yani hakikaten. Efendim yani Abbasilerin döneminde de bayağı sıkıntılar yaşandı. Zaten devletleri düzenli olmadı. Ancak mütevekkil zamanında onların ismi değişik böyle isimleri vardı. Rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem bir tepede etrafında çok kalabalık var en yüksek sesiyle. Resulullah Aleyhisselam nida ediyor ''Ela inne Muhammed ebne İdris el-Şafi'i tereke fîkum ilmen nefîsen fettebîû tehtedû'' ''Ey sapık mutezileye uymuş adam!'' i̇dris Şafi Şafii Hazretleri kıymetli bir ilim, mezhep bıraktı size ''Bırakın sapık mutezileyi de ona uyun, hidayet bulursunuz.'' diye O Şafii mezhebine geçti. Elhamdülillah Şafii mezhebi sünnettir. Mutezileyi bıraktı Şafii mezhebiyle. Efendim hiç olmazsa kurtuldu. Rasulun hadislerinin yayılması için Beytülmal'dan 12 bin efendim ee altın tayin etti hadisler. O zaman tabii bu hizmetlerde olmasaydı, şimdi hadisler bize zor gelirdi dikkat yani o zamanlarda çok imkansızlık vardı. O zat tövbe etti. Sonra tabii eksile eksile halifeliklerinin ismi kaldı. Neticede Selçuklular birçok memleketlere hükümdar oldular. Harun Reşit dönemi hakikaten alimler çok değerliydi. Ulemaya kıymet verilir. Ebu Yusuf biliyorsunuz kadı imamı Ebu Yusuf Hazretleri Harun Reşid'in müçtehidiydi oydu. Yani amel ederdi. Hadi fıkıhla amel ederdi. Fetva sorardılar. E fakat sene 300'lerde Fatimiler çıktı. Bunlar Batnî mezhebine efendim e, destek vererek dinde ilhat çıkarttılar. Hak'tan ayrıldılar. Sene 308'lerde Üstad Adası'na istila ettiler. Elhamdülillah Salahaddin Eyyubi, Allah razı olsun, Allah Teala makamını yüksek etsin. Salahaddin Eyyubi, çok pislik temizledi Salahaddin Eyyubi. Mübarek zat. Efendim, Fatımiyilerden, o istiladan kurtardı. Bunlar zamanında yine, hakim denen bir melun. Büyük bir köşk yaptı, döşedi. Alimleri, fıkıhçıları, hadis alimlerini oraya yerleştirdi. Üç sene sonra hiç habersiz, içindeki bütün alimlerle beraber e, binayı yıktırdı, onları içinde şehit etti. Evet, bu zındık, 2160 tane genç kızı köşkte e, altın takılarla müzeyen vaziyette süsledi, kapılarını kapattı, açtıktan hepsini öldürdü. Ondan sonra birkaç ay sonra da ateşe verdi, elbiseleriyle, ziynetleriyle yaktı. Büyük mel onlar çıktı tarihte tabi. Resulullah s.a.v. haber verdiği insanlar alimlerden sayısızlarını şehit etti. Sahabeye sövülmesini emretti. Efendim camilerin sokakların kapılana sahabelere lanet ve sövme yazdı. Ondan sonra efendim bir medre medreseler yaptı. Alimleri, şeyhleri oralara doldurdu. Sonra onları oralarda şehit etti. O binaları yıktı. Acayip acayip işler. Ya şurma satılmasının nehyetti. Bütün yaşurmaları imha etti, yaktırdı. Efendim. Bal küplerini denizlere döktü. 5 milyon bal şeyi. Düşün yani. Devlet bütçelerini sarsacak o zamanki şeyler. Yahudi Hristiyanları zorla İslam'a soktu. Sonra dedi geri dönün dininize dedi. Bir günde 6000 Yahudi Hristiyan İslam'a döndü sonra tekrar Yahudiliğe döndü kiliseleri harap etti, manyak manyak işler Rab'lik iddia etti peygamberlikle iktifa etmedi ben ilahım dedi Hakim Rahman Rahim olan hakimin adıyla diye cahiller peşinde onlara mal verdi onlar ona ilahımız diye nida etmeye başladı ya Vahit, ya Vahit, bir olan dirilten öldüren diye ona dua etmek işler efendimler. Adem Aleyhisselam'ın ruhu Hazreti Ali'ye geçmiş oradan bana geçmiş diyordu Sormayın gitsin. Efendim. Milleti parayla, mallan kandırdı. İçkiyi, zinayı serbest etti. Çok insanları saptırdı. Hala diyor, bak kaç yüz sene evvel bazı vadilerde e, o ölmedi, dönecek. Yeryüzünü yeniden efendim, e, hakim milletini ele alacak diye. inanan zavallılar var. Hep bu sapıklıkları, yani sene Efendim 400 e, sene 200'den başlıyor e, bunların şeyi 264'lerden 448'ler arası bütün bunlar e, yaşandı bu aralarda ve lakin Salahaddin Eyyubi Hazretleri Allah kabrini nur etsin Şam-ı Şerif'te yatıyor. Ziyaret ettim onu. O mübarek çok pislikleri dedim ya. Temizledi. Elhamdülillah. Efendim. Sonra Çerkezler, Çerkez hükümdallar efendim sene 900'e kadar. Oradan da Osmanlılar efendim 700 sene diyeyim efendim dünyaya İslam'la, Kur'an'la mübarek bir dönem yaşattılar. Allah ruhlarını şad eylesin. Kabirlerini Amin. nur eylesin. Evet Şimdi yani hakikaten eee Resulullah'ın haber verdiği üzere fitnelerin ardı arkası kesilmedi kesilmeyecek Abbasoğulları devrinde muhte, e, Muhtemidin e, Muhtemidin günlerinde zenci fitnesinin önderi Behbud diye lanehullah bu melun da Irak'ı ifsat etti Ehlibeyt'e ihanet etti bu zındık ben bütün mahlukata el peygamber olarak gönderildim ama kabul etmedim o vazifeyi derdi. Ve kayıpları bildiğini, gizli şeyleri, mugayyebata muttali olduğunu iddia ederdi. Bu melun büyük bir fitne yaptı. Bunun adamları Basra'ya girdiler. Basra'nın civarındaki kasabaları harap ettiler. Milleti köle cari ettiler. Peşinden büyük veba halkını oldu. Sayısız insanlar öldü. Peşinden zelzeleler, sarsıntılar takip etti. Binlerce insan öldü. Bu zencilerle olan bu savaş efendim seneler sürdü. Hatta yani Basra'da bir günde 300 bin kişinin öldüğü haberlere dikkat ediyor musunuz? Müslümanlardan bu zencilerle olan bu sahte peygamber zencilerden çıkıp gelen bununla olan savaşlarda Müslümanlardan Elfi elfin ne demek biliyor musunuz? Bir milyon demek. Ve hamse mekte Ademi bir milyon beş yüz kişinin şehit olduğu rivayet ediliyor, seneler süren savaşlar, dünyanın nüfusu kaç kere kırılmış gitmiş. <gülüyor> Allah Allah. Bunun bir mimberi vardı. Hazreti Osman'ı, Ali'yi, Muavi'yi, Talha, Zubeyr, Aci hepsine söverdi. Rıdvanullahi alayh mescmain. Hazreti Ali'nin torunlarından Efendim ordusu içerisinde genç kızları 2 direme 3 direme tecavüz ettirirdi. Nauzu billah. Hazreti Efendimizin torunlarından çok kızları hizmetçi kullanırdı. Melun bu da efendim 270'lerin başında helak edildi efendim. bunu zamanında aşırı bir ee, pahalılık zuhur etti. Allah'ın belası zuhur etti. Neler oldu neler, dünya neler gördü neler? Evet. İnsanlar yani leş yiyecek hale geldiler, kabirleri açıp ölü yiyecek hale geldiler. Tabi bu kadar pislikler olursa Resulullah'ın ehli Beytine bu kadar ihanetler olursa Allah'tan ne kadar kıtlıklar, kuraklıklar, azaplar belalar gönderdi. Müktefi'nin hilafeti döneminde Yahya ibn-i Zikrevey Kırmıtı'yı bu çıktı. Sonra kardeşi Hüseyin, yüzünde bir ben vardı. İşte bu ben diyor ki dedi, ben peygamberim. Benim dedi mucizem bu. <gülüyor> Öyle ne beni olanlar var. Herkes sırtını açarsa yandı. Ondan sonra amcası sunul İsebni Mehrüey. Bu da dedi ki benim lakabım müttessirdir. Kur'an'da ya el diyor ya, o benim dedi zaten. <gülüyor> Surede ben kastediliyorum dedi. Zamanım gelmemişti o zaman dedi. Şimdi ben geldim dedi. Bu da Şam tarafını istila etti. Büyük fesat yaptı. ifsad etti. Minberleri istila etti. Yani ne adamlar dünyaya, dünyaya hükmetti. Sonra lanetullah aleyh katledildi, helak edildi. Allah'ın lanetine gönderildi. Efendim Muktedir'in hilafeti zamanında neleri sayıyoruz efendim? Neleri sayıyoruz Muhammed Mustafa'mızın? Sallallahu aleyhi ve sellem La teku musa'a hatta ehruce 30 kذاب dccal 30 ve 30'a yakın kezzap ve deccal ve sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz hadisindeki 30'a yanaşıyoruz değil mi Resulullah buyurdu 30 70'e kadar da buyurdu hepsi de çıktı mı çıktı tabii kimini sayabiliyoruz kimini sayamıyoruz vakit yetişiyor yetişmiyor ama hepsi aynen vakidir Bu melun bu zındık bu Abu Dahir el ene billahi ve billahi ene yahlukul halgâ ve üfnîmene vallahi billahi ben yaratardan ben öldüren de ben derdi ve un çıktı evet muktedir döneminde bu da efendim etmediğini bırakmadı terviye günü hacılar terviye günü biliyorsunuz Arafeden Arafattan bir gün evvel hacılar nereye çıkıyor? Mina'ya çıkıyor. Ertesi gün Arafat'a çıkıyor. Arafa günden evvelki güne ne derler? Terviye günü. Zilitcenin sekizi. Dokuzu Arafa günü zaten. Onu bayram. Her sene öyle mi? He? Her sene öyle be! Bu Şubat ocak değil be! Zilitcenin sekizi terviye. Dokuzu Arafa. Onu bayram be! Bunu da bilmezseniz yani rezil olursunuz ya. Herif köşe yazarı olmuş en büyük gazetede... ne yazıyor biliyor musun? Bu sene de diyor, haç diyor, şey kurban diyor, haç diyor, bayrama çattı dini diyor ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya diyor ya, böyle diyor. Yine bu sene diyor, ...bak diyor, çattı diyor. Hem kurban bayramı diyor... haç da acılar da oraya gitti diyor. <gülüyor> Lan böyle bir şey var mı ya? Bu kadar cahil, bu kadar kültürsüz adam. Bu memlekette köşe yazarı oluyor ya. Bunu da eli kalem tutanlar, mürekkep yalayanlar okuyor ya. Anlayın artık işte. Seviyeyi anlayın. Efendim. Terbiye günü hacılar e, muktedir zamanında mensur diliyle Mekke'ye salimen galimen hacılar ulaştı kafilelerle. Bu Ebu Tahir'il Kırmıtı'yı denen melun, bu sahtekar e, Mekke'de efendim eee ordularıyla istila etti mescidi haramda Kabe'nin içinde çok insan şehit etti çok müslümanı haçta böyle yani makina gibi koyun keser gibi kesti hacıları, zemzem kuyusunu ceset doldurdu ya Hacer-i Lesve'de mübarek taşa efendim bir e, balyoz vurdu mübarek taşı kırdı ve ondan sonra yerinden çıkardı 11 gün Mekke'yi istila etti, sonra gittiler, hacil esvedi götürdüler. Kaç yera hacil esved onların yanında kaldı biliyor musunuz? 20 seneden fazla hacil esved Kabe'de yoktu. Onlar kırmıtillerin karaamita sapıklarının elinde hacil esved kaldı. 50.000 dinar verildi, vermediler. Neyse Muti'in hilafeti döneminde onlar ka katledilip de Hacer-i elhamdülillah, cennetten gelen taş tabi Allah'ın muhafazasındadır, tekrar alınarak, şu anda Kabe-i Muazzama'da yerine yerleşti elhamdülillah. Hacer-i Lesved'i taşırken, halbuki çok da ağır bir şey değildir içi yani, küçük bir taştır, Hacer-i Lesved'i götürürken yanlarında, 40 tane deve Mekke'den Hecer'e gidinceye kadar 40 deve öldü altında Allah'ın evinden ayırdıkları için 40 deve taşıyamadı 40 deve gitti, telef oldu ama ne zamanki Hacı el efendim ee, yeniden Kabe'ye döndürülürken zap zayıf bir deveye yüklediler gelene kadar deve şişmanladı Allah Allah e tabi yahu yerine gidiyor. Evine gidiyor ya. Evet Hacellesve'de de bu şeyi yaptılar. Karamide Muhammed bin Rabi'ü Süleyman Hazretleri diyor ki Mekke'deydim bu Karamita senesinde. Hacı istila etti. Bir tane zındık dedi altın oluğu çıktı. Altın kopar koparacak. Ben de böyle bakıyorum artık dedi dayanamayacak haldeyiz ama çıt diyeni kesiyorlar. Sabrım taşacak. ''Rabbi ma ahlemek. dedim ''Ey Rabbim ne sabırlısın!'' O anda diyor, adam beynin üstüne düştü, gözümün önünde, küt! Kime? Ya? Mevla bu, bazı kere ne yapar? İmtihan eder! Bu Ebu Talil Kırmıtı'yı denen melun zaten Hacı lesvedi yerinden söktükten sonra Hacılara bu işkenceyi yaptıktan sonra iflah etmedi. Çiçek ee, hastalığı mı nedir o işte? bir hastalıkla beraber bütün vücudu ee, lime lime yarıldı her tarafı yara açtı böyle geberdi gitti evet Muhammed İbni Nafil Huzayi Hazretleri diyor ki hacellesvedi yerinden sökünce o zaman arkasını gördüm baktım gidiyor üstünde siyahlık var içi bembeyaz <gülüyor> İçin İçini şimdi göremiyoruz tabi o zaman öyle olunca mecburen gördü. hani ki ee, kabir açmak nedir Haram değil mi? <gülüyor> i̇şte yani kabir açmak haram ama bazıda böyle bir hadiseyle rastlanıyor. Bir de bakıyorsun şeyin dişlileri kırılıyor falan tozerin. Bir de bakıyorsun evliyanın biri yolun ortasında kalıyor, değil mi? Kaç tane yolun ortasında mübarek zatların kabirleri var. Hacı El Esved'i de oradan alıp da içine bakmak nedir? Haramdır yerinden oynatılmaz ama madem bu haramı bir net baş nasıl ki kefen soyucu kabir açmış, biz ne yapalım? Orada gördüysek ya adam taptaze duruyor, ona benzer hacer Esved'in içinde de ben ben zaten Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem vel mekam, yakut eden ve cennet yakutlarındandır ve şu anda hacer Esved'in bir parçasının tahlili yapılıyor dünyada misli bulunmuyor ve küçük küçük bir parçada tahlil yapıyorlar ya mesela dünyanın dünyadan olan bir maddenin tahlilinde bir elementi bir şeysi çıkıyor hacer Esved tahlili çıkmıyor çünkü Resulullah diyor ki cennettendir ve yerle gök arasını aydınlatıyordu acelle esvetle makam İbrahim'in arasında güneşle ay sönük kalıyordu tabi cahiliyetlerindeki bu hayız kadınlar el süre süre müşrikler el süre süre tabii ki mübarek e, siyah oldu ama yine içi bembeyaz. ya zemzem şerif de öyle cennettendir zemzem şerif şimdi zemzem her suyun nesi var üzerinde tahlili var mı İçinde ne kadar ne var yazıyor değil mi? Sularda. Element mi diyorsunuz? E zemzemde orada ben inceledik arkadaşlarla orada teknik elemanlarla Kabe'de görevi ya diyorlar her gün başka element çıkıyor içinden. Hiçbir element tutturamadık. Çünkü Resulullah buyuruyor ki o yemektir. Zemzem ta'amu turmin ve şifa u Zemzem yemektir. Bir insan diyor hiçbir şey yemeden sırf zemzemlen normal hayatını sürdürebiliyor. Çünkü yemektir Resulullah buyuruyor. E, ta, itikafa giren 40 gün 50 gün senelerce Kabe'den çıkmayan Allah var sıf semzemlen onun için onun elementi senin tahlil laboratuvarında çözülmez Allah'ın ayetleri bunlar evet yani dünya çok hadiseler gördü tabi Kabe'nin yıkılması haçın kesilmesi Allah muhafaza Kur'an'ın kaldırılması Hacer'le kaldırılması gibi tehlikeli dönemler önümüzde var mı? var o sohbetlerin sonuna doğru geleceğiz i̇şte kıyamet alametlerinde bütün bunları anlatacağız tabi ama evvelce de böyle şeyler efendim ee, bir miktar yaşandı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi o zamana ulaşmaktan muhafaza buyursun efendim Razî'nin hilafetinde Muhammed bin Ali Şelkani İbn Ebil Irak namı ile maruf bu çıktı bu da ben ilahım dedi peygamberlik de yetmedi Ölüleri diriltiyorum dedi. Sonra adamlarla beraber katledildi ve idam edildi. Elhamdülillah o bela öyle gitti. Mutıh hilafeti döneminde tenasuhiye bir kavim çıktı. Bir genç delikanlı, "Ben Ali'nin ruhuyum." dedi. Radiyallahu an Ali'nin ruhu bana geçti. Karısı da dedi, "Fatıma'nın ruhu da bana geldi." Sizden başka gidecek yer bulamadı. Öbürü dedi, "Ben de Cibril'im." dedi. Bir esrar lazım bunlara ki bunları bir bitirsin ondan sonra neyse bize eli beytin şu yüz bu süyüz falan o tehlike de öyle. Onlar da yakalandılar. Efendim kamçılandılar. Sonra eli beyte mensubuz deyince işte Muizzü Devle onları serbest bıraktı ama o, o fitne önlendi yani o iddia yaygın yaşmadı. La. Hadis de diyor ki la Nebi Yebadi Benden sonra nebi yok. O da diyor ki la nebi Yunbadi La benden sonra peygamberdir diyor. ...hadisi öyle çevirmiş ki... Hadi, ...hareketsiz ya... ...hareketsiz olunca istediği gibi okuyor... ...la nebiye badi. ...benden sonra peygamber yok diyor hadis... ...bu da diyor ki... ...la nebiyyün Badi ...benden sonraki peygamberin adı la'dır diyor burada diyor... <gülüyor> ...adını da la koymuş ki... ...uydurabilsin diye... ...velebi <gülüyor> melon ...hadisi çevirdi... Çevir ...sahir malikadaki... ...fezzâri sahir... ...o çıktı... E efendim. Sonra bu Cafer bin Zübeyr onu katletti. Bir kadın çıktı. Peygamberim dedi ki dörtte de peygamber kadın çıkacak buyurdu ya Resulullah sallallahu Secah çıktı geçen o zaten Müseyleme evlendi gitti. Ondan sonra bu kadına dedi de "La nebiye badi Rasulullah'dan sonra peygamber." Yok. O dedi erkek peygamber yok demek istedi. Kadından olabilir dedi. Yani sayı 27'yi buldu ha yaklaştı falan ama mutlak manada kezzap sahtekar deccal arıyorsan o zaten 27'de kalmaz 27 bilir de sollar geçer sahtekar dolu Efendim, Resulullah'ın haber verdiği tabi bununla beraber son dönemlerle ilgili olarak meşhur Mirza Ahmet Kadiyani duydunuz mu bunu Ahmet Kadir yani meşhur, bu, bu sahtekar da peygamberlikle Mesih-i Muntazar tabi burada şimdi peygamberlikle, mehdilik de biraz birbirine karıştı bir de şimdi bir arada bir Mehdiin diye çıkan da oluyor adama nesin soruyorsun, işte ne dersen öyleyim diyor ne iş yaparsın, Ne işi yaparım diyen gibi peygamber misin? Mehdi de olurum fark etmez diyor böyle bir, şu anda bir kavram kargaşası yaşanıyor yani Mesih-i Muntazar beklenen Mesih, İsa Aleyhisselam da ineceği için bu arada peygamber de oluyor Mesih olunca tabi çıplak mesihler var, tazlak uryaniler var, hepsi var yani, cins cins çıkıyor. Bu Mirza Ahmet Kadi yani. sonra Hüseyin bin Ali bin Mirza Abbas, İran'da, Behaullah lakaplı, Behaiyye fırkası, duydunuz mu? Çok meşhur, Behaiyye sapıkları. Bunlar var, sonra Sudan'dan bir tanesi çıktı, Muhammed daha Sudani. Yeni bunlar, yeni, 985'te idam edildi bu. Siz de dinleyince hep tarihten gidiyorsunuz ama, biz varken de neler olmuş yani ayakta uyuyoruz ne saatte sahtekalılar çıkmış sonra Meksika'da bir Amerikalı çıktı zencilerden bir çoğu ona tabi oldu efendim ya yani, hakikaten şimdi mesela bu Ahmet yani meselesi var ya bu sapık buna da çok tabi olanlar oldu fakat bu da büyük tehlike Amerika'da bunlar çok yaygınlaştı bu boksör Muhammed Ali Klay'ın Şimdi işte o zencilerin çoğu İslam'a giriyor diyorlar. Hatta yakında ne dediler? O Michael Jackson da Müslüman olmuş falan dediler. Bunların tabi olduğu grup bu Ahmet Yani takımıdır. Müslümanız derler ama yani o bir meşhur adam var ya şimdi onların başında neydi adı? Değil değildi. Louis Farakan. O Louis Farakan ekolü Ahmet Kadriyani ekolüdür. Dikkat Bizim gibi namaz kılmazlar. İbadetleri sandalyelerdedir. Kilise İslam karışımıdır. Ahmet Yani sapığının etkisidir. Şu anda Amerika'daki bu. Tabi biz Amerika'da Müslümanlar falan çok seviniyoruz ama kuru kalabalıklarında övünülmez yani. İtikadının hangi mezhepten olduğunu da seçmek lazım. Herkese eli i sünnet üzere. Değil Allah eli i sünnetin adedini artırsın ama bu Yani pisliğinin çok etkisi var Amerika'da. Yani bu geberdi de uzantıları. Sonra biliyorsunuz Re Re Reşat Halife mi çıktı? Neydi o? Yaşıyor mu o? da geberdi. E Edip Yüksel gibi adam gitti ona Rasul diye uydu. E Nebi Nebilerin sonuncusu dedi. Rasullerin sonuncusu demedi. Bu diyor Rasuldür. Allah Allah. Edip Yüksel. Metin Yüksel şehit oldu. Allah rahmet etsin. O eli sünnetti o çocuk. Fakat bu abisi midir? Küçüğüm büyüğüm biliyorum. Peki abisidir. Ve lakin çok da zeki, çok da alim idi. Ne oldu? Ne oldu? Mürtet oldu. Bu Reçet Halife bilmem nesine uydu. İşte Kur'an'daki 19 meselelerine takıldı. Bazı sureleri Kur'an'dan çıkarttı. 19'un <gülüyor> katları olacak böyle bir şey çıkarttı uydurdu ulan dokuzun katı on dokuz var zaten sana saldıracak cehennemde dokuzun katı ne var e sen gitti şu sureyi saydım dedi hepsi on dokuzdan çarpıda uyuyor dedi bu sure uymuyor dedi iki ayet eksiltmemiz lazım Allah Allah bu da böyle sapık yeni çıkıyor ara sıra televizyonlarda da çıkıyor Amerika'dan bir yerlerden katılıyor falan millet de zannediyor Aa ayet okuyor falan büyük sapık Sadettin Hoca'nın oğlu Metin Yüksel'i şehit eden Sonra tövbe etti, geldi sadettin hocaya, hoca efendi sen ne oldu ben şehit ettim, fakat ben şimdi tövbe ettim. E dedi işte Haz Hazreti Vahşi, Hazreti Hamzayı şehit etti. Sonra döndü, İslam'a i̇şte girdi, tamam Allah affetsin, Allah kabul etsin. Bir şey ne emredersin sana ne yapayım Dedi ki bu öbür oğlumu da gebertirsen, <gülüyor> bu da dedi mürtet oldu dedi. Onu şehit ettin de dedi bu dedi dinden çıktı dedi. Bunu ne yapacağız dedi şimdi. E, sadettin hocada alim adam, eli sünnet adam yani. E, Tabi şimdi dolayısıyla. Yani insan oğluna laf geçiremiyor bu zamanda. Hafız oluyor, alim oluyor. Zeki insan fıttırıyor. Haleci. Men kallede alimen lekiyallâhesealimen Ehli sünnet bir alimi taklit eden Allah'a selametle gider. İnşallah Allah Efendi Hazretlerimizden ayırmasın. Amin. Onun talebelerinden, vekillerinden, dostlarından ayırmasın. Amin. Evet yani taklit etmek en iyi şeydir. Tabi olmak yeter ki uyduğun yer sağlam olsun. Tuttuğun kul urve vüska olsun sağlam kulp olsun ki efendim çözülmesin kopmasın len fisa evet bu sahtekarlar zinciri böyle devam edecek neticede büyük deccal artık ne zamansa zuhur edecek mehdili iddiasındakiler tabii. en son biliyor musunuz kabe baskını oldu kabe'de kaç kişi öldürdü biliyorsunuz 80 he işte yani yakın senelerde biz de hacca gittikten gittiğimizde görmüştük bütün her taraf kurşun. Kabe'yi bastılar. imamı öldürdüler. Mehdi'yim diye çıktı birisi. Efendim. Hasılı kelam efendim sahtekarların sonu yok. Şimdi bu zamanda da aa şimdi Mir Vakfı denen vakıf nur televizyonu kurmuş. Değil mi? O nur televizyonunun e, şeyi sahibi sahtekar evrene bilmem ne işte o da bana vay geliyor. Peygamberlere namaz kıldırdım semahta falan. Böyle bir manyak. Yok kafayı yemiş adam. Adam adam manyak da bunun peşinde gidenler ne millet. buna nasıl insanlar tabi oluyor? Efendim. Adam diyor ki ya diyor böyle diyor. Bakarken diyor böyle nuru görüyorsun diyor üstünden. Ulan <gülüyor> Ben de koyarım üstüme bir tane helojen bir lamba. ne nurlar gösterin burada burda ne var ki ya bak suratıma bakıyorsunuz zifiri karanlık nur mu arıyorsunuz ya nedir ya bunlar ne sahtekar adamlar ya ne ışıklar yapıyorlar ne tümenler yapıyorlar gizli gizli şeylerle milleti gelenleri etkilemek için bak diyor dikkat et nur göreceksin diye. uzaktan kumanda herifler film çeviriyor ya film ya millete sapıtmış böyle bak aa nur gördüm e nur gördünce peygamber mi oldu bu herif ya Sahtekar İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Güneşe bak diyor ya gözün kamaşır Güneş varken ne onun bunun nur bakayım diye göreyim, gözünü kapatıyorsun diyor ya Ya nur biz Kur'an nurunu arıyoruz Onu da bulduk elhamdülillah Muhammed Mustafa'nın nurunu bulduk elhamdülillah Ulemanın evliyanın nurunu bulduk elhamdülillah Sen kimsin ki peygamberim diyorsun ya? Sen misin dedi peygamber Evet vahiy geliyor mu dedi geliyor Ne geldi dedi bugüne kadar Dedi pek hazırda bir şey yok dedi e, sipariş verelim dedi o zaman dedi benim dedi biraz dedi rahat etmem lazım sen beni çağırdığınca dedi zaten ödüm koptu gelen de silindi dedi ya beni bir kesecekler açacaklar dedi ama şimdi dedi seni görünce rahatladım dedi böyle sen konuşuyorsun benden adamı idam ediyorlar dedi bu zamanda falan ne olacak e dedi ben sarayda oturursam yersem içersem rahat ne vahiler gelebilir dedi tabii yani şimdi ben telaşla şey yapmadım şimdi hatırımda kalmadı e dedi buna bir oda ayırın dedi yesin içsin Oh, padişahın işi mi yok ya adam dünya idare ediyor bunu unuttu ya herif de bedava yiyor içiyor bir zaman sonra geldi ya şunu bir çağırın dedi be amma masraflı oldu ya hele gel bakayım geldi. dedi ne durum var dedi şimdi dedi geldi yeni taze vahi geldi <Gülüyor> ne dedi ey biz zişanım dedi tam yerini buldun hiç kıpırdama. <Gülüyor> sana böyle vahiy gelir ya ne kıpırdayacaksın, ye hiç işte, senin derdin bu! Sahtekar! Namaz yok, abdest yok, ikindiği kaldırdım, akşamı kaldırdım. İskiyi helal ettim, zina serbest. Sahtekar! Şeytanın vahyi, telkini, vesveselerine, irfaline kapılmışsın ya! Senin gibi adam var. Şu anda da var, kıyamete kadar da çıkar! İnşallah, helima'nın merkebi merkep gibi dokuz türlü karada yüzme bilip de denize düşünce boğulmayın inşallah! Yarın bugün ölürüz kalırız Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir sapık çıkarsa peşine kapılmayın inşallah. Çünkü en büyük tehlike deccal çıkacak. Deccal ne yapacak adam biliyor musun? Deccal dedi mi yağmura yağdır diyecek yağacak. Yere bitir diyecek bitecek. Bütün millet ona inanacak ya. Çok büyük tehlike ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya kuruldu kuruladı. Deccal fitnesinden büyük fitne gelmemiştir ve her peygamber ümmetini korkutmuştur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazında Allah'a sığınmıştır. Ne demek ya? Öldürecek, diriltecek ya. Adama inanmıyor musun bana? İnanmıyorum. Öldürecek kesin bunu desterine. Desterini ortadan biçecek ya. Ondan sonra böyle hukkabazlık değil. Allah imtihan için veriyor. Hemen diriltecek. Şimdi inandın mı? Diyecek benim ilah olduğuma. O da diyecek şimdi daha iyi inandım. Dekkal olduğunu. Vay kayaya çattık. Adamı öldürdüm dirilttim yine bana yine. Meğer Hızır aleyhisselama çatmış. <Gülüyor> Bu hadiste sahite geçiyor. Hep bunları okuyacağız size. Neler olacak ya? Ama tehlike var tehlike. Böyle gelecek adamlar ki fakir misiniz evet yemek lazım evet para lazım mı evet. Bir işaret yeryüzün emri topraklar çıkarın definelerinizi bakalım. Bütün altınlar yukarı fırlayacak ya millet yok. Uuuu. Tamam diyecek ya. Nasıl ki şimdi millet marka euroya tapıyor, dolara tapıyor. Ulan diyecek Teccal'a. Altını sen veriyorsun. Kardeşim ne yapalım? İlahımızda olursun, her şeyimizde olur. Ekseri Yahudiler tabi olacak ve kadınlar çoğu peşine gidecek. Kadınlar işte. Neyse bir şey demeyelim. Hafif uyuntuluk vardır yani. <gülüyor> çabuk etkilenirler. Çabuk! Çabuk etkilenirler. Çabuk da soğurlar. Çabuk ısınan, çabuk soğur hesabı. Allah muhafaza etsin, ben demiyorum, Rasulullah haber verdi bunlara, hepsine hadiste var. Ama cemaatlarımızı uyandırıyoruz, kadınları uyandırıyoruz, onlar da çocuklarını uyandıracak. Kıyamet alametlerindendir, bu haberler kürsülerde, minberlerde okunmayacak buyurdu Rasulullah. Rasulullah Efendimiz, vaaz ederken sahabesine ne buyurdu? فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ اَوْعَامٍ سَامِعِنْ Ey sahabem, şimdi siz buradasınız, dinliyorsunuz, dinlediklerinizi duyurun. Belki sizin duyurduklarınız, beni görmedikleri halde sizden daha koruyucu kavrayıcı olurlar. Hakikaten İmam-ı Azam Resulullah'a yetişti mi? Yetişmedi. Sahabenin arasında hadis dinleyebildi mi? Dinleyemedi. Ama o dinleyen sahabelerden gelen hadislerden İmam-ı Azam koca bir mezhep kurdu. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi, hamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Allahumme ensalüke'l cennet, ma karaba ileha min kavli ve amel ve na'udü bike minen <Sessizlik> ve mâ qarrab eylehâ min kavlim ve amel Allahümme nâ seylüke mi khayr mâ seylüke muhammed sallallâhu aleyhi sallem ve ne'hûdübüke müşerimes teâlâzek min nebiyüke muhammed Sallallahu aleyhi sallem ve entel müstehânü ve aleyke el belâh ve lâhamdüme lâ kuvveti illâ billâh ilâ alî Ya arhamen rahim, ya arhamen râhimîn, ya arhamen rahimin. Cemaatimizden hasta olan kanser hastaları dua isteyenler ameliyat olacaklara acil şifa dertlerimize deva, borçlarımıza eda. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fâtihin Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eyle Kabirlerinin nûreyle makamlarını cennet eyle Bu cemaat buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, merhamet eyle, mağfiret eyle Yoğun bakımdaki hastalara acil şifa Ya Rabbel alemin işsiz olanlara hayırlı işler Eşsiz olanlara hayırlı eşler Allah'ım Ya Rabbim ne hastaları, derdi olanlar varsa okunan ayet ve hadisler hürmetine, bereketine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kadem Şerif hürmetine. Ya Rabbi, devalar ihsan eyle ya Rabben alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve ya Rabben alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Şu mübarek cemaatin itikaflarımızı kabul eyle. Ve iki köşkü bizlere nasip eyle. Cennette ağaçlarımızı gars eyle. köklerimizi bina eyle. Bu amellerimizi bozacak günahlardan bizi muhafaza eyle. Ölünceye kadar yolunda daim ve sabit eyle. Ruhleri için el Fatiha.